JEDIN ölçümlerine göre Japonya'nın diğer bölgelerinde de risk çok yüksek görünüyor. Bir de Fukushima'da yaşanan nükleer facia sonucunda Japonya'da 60.000 ila 120.000 kişinin kansere yakalanma riski olduğu gösterildi. Ayrıca faciadan sonra radyasyonu enkaz kaldırma çalışmalarına doğrudan katılan 18.000 kadar işçinin de hastalanma riskinin yüksek olduğu belirtiliyor. Nükleer karşıtları Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile sözleşme imzalamış olması nedeniyle Taraf olduğu da görüşünde bu sezreşmeye göre dünya sağlık örgütü radyasyonun yol açtığı sonuçları Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun izni olmadan kamuoyuna duyuramıyor. Uluslararası Hekimler Birliği Japonya'nın deprem riski altındaki diğer bölgelerinde bulunan nükleer santrallerin de tehlike altında olduğuna dikkat çekti. Hala nükleer planlardan bahsedilen Türkiye nasıl olur da uluslararası anlaşma ile düzgün, doğru düzgün hiçbir sorumluluk almadan bir Rus şirketine Üstelik kapitülasyonlar kıvamında %5'lik enerji geleceğini teslim edebilir. Felakete neden davetiye çıkartıyoruz? Güneş, rüzgar ve en önemlisi enerji birimliliği dururken. Yeşil ve barışçıl bir gelecek diliyoruz. Nükleersiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri